642. konu, Hazreti Ömer'in Ebu Musa el-Eş-Ariye tavsiyelerde bulunması, Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş-Ariye şu mektubu yazdı, Biliyorum ki insanlar başlarındaki kişilere nefret beslemektedirler, senin ve benim başıma böyle bir şey gelmesinden Allah'a sığınırım, günün bir saatinde dahi olsa Allah'ın koymuş olduğu cezaları uygula, bir Allah diğeri ise dünya için olan iki şey arasında kalırsan sen Allah için olanı öbürüne tercih et, çünkü dünya fani, ahiretse ebedidir. Fasıkları, kötü kimseleri korku içerisinde yaşat ve bir arada bulunmalarına izin verme, onları birbirlerinden ayır, Müslümanlardan hasta olanları ziyaret et ve cenazelerine katıl, kapını her an herkes için açık tut, Müslümanların işini bizzat kendin yap, çünkü sen de o Müslümanlardan herhangi birisisin, Allah Teala seni üstlendiğin görev itibariyle onlardan daha ağır bir yük altına sokmuştur. Ey Eba Musa, duyduğum kadarıyla kendin ve aile Efrad'ın elbise, yemek ve binek bakımından diğer Müslümanlardan daha farklı bir hayat sürüyormuşsunuz. Ey Allah'ın kulu, sakın, otu bol bir vadide bulunup da bütün amacı onları yiyip semizlenmek olan hayvanlar gibi olayım deme. Çünkü onun felaketi semizlenmesindedir. İdareci yoldan çıkacak olursa halk da çıkar. İnsanların en bahtsızı emri altındakilerin kendisi sebebiyle azmış olduğu kişidir. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş, Ariye şunları yazmıştır. Kuvvet çalışmaktadır. Ebu Musa, sakın bugünün işini yarına bırakma. Böyle yapacak olursan işler bir dağ gibi yığılır. Hangisinden başlayıp hangisini yapacağını şaşırırsın. Bu yüzden birçok aksaklıklar ortaya çıkar, işlerin büyük bir çoğunluğunu da yapamazsın. Biri ahiret diğeri ise dünya için olan iki şeyden birini seçmek durumunda kalırsanız siz ahiret için olanı seçiniz, çünkü dünya fani, ahiretse bakidir, ey Allah'ın kulları, her halükarda Allah'tan korkunuz, Allah'ın kitabını öğretiniz, çünkü o ilimlerin kaynağı ve kalplerin cilasıdır.